Alhamdulillah, hier heb de Sadat was, wa was, salam ala rasulina de wa was, ali önce ifade ettik sünnete uymak ve onunla çelişen sözleri terk etmek hakkındaki müştehit alimlerin görüşlerine bakacağız dedik Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu Rabbinizden size indirilene uyun onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin ne kadar da az öğüt alıyorsunuz Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifa rahimahullah'n bununla ilgili oldukça söz, fazla sözleri vardır. Yani sünnet karşısında onunla çelişen sözleri terk etme konusundaki duruşu nedir ona bakalım. Abu Hanifa müstehit alimlerin ilki Abu Hanifa Numan bin Sabit ismi.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 yani İmam-ı Ebu Hanife'nin mezhebinde olanların üzerinde birleştikleri şey ve ondan naklettikleri sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri karşısında bir başkasının görüşünün terk edilmesinin farz olmasıdır. İmam-ı Ebu Hanife şöyle diyor, Allah Dini konusunda görüş belirtmekten sakın. Allah'ın dini konusunda görüş belirtmekten sakın. Bir hükmü beyan edince şu uyarıda bulunurdu İmam Ebu Hanife. Bir hükmü beyan ettiği zaman derdi ki, benim ulaşabildiğim en iyi netice budur. Kim daha iyisini getirebilirse, onun görüşü uyulmaya daha layıktır. Kim daha iyisini getirirse onun görüşü uyulmaya daha layıktır. Yine İmam Ebu Hanife فَاِذَا سَحَّ الْحَد۪يثِ فَهِيَ مَزْحَب۪ي Hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir demiştir. Yani diyor ki bir hadis ise biliniz ki benim görüşüm odur. Yine İmam Ebu Hanife şöyle söylüyor. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Dikkat ediyor musunuz? Bugün... Ben Hanefiyim diyenler acaba bu söz karşısında ne diyebilirler? Diyor ki İmam Ebu Hanife, Nereden aldığımızı bilmeden, Hiç kimseye bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Bununla ilgili, Şeyh Nasreddin Elbani Rahimahullah diyor ki, İmam-ı Azam'ın bu sözü üzerine, delillerini bilmeyenler hakkında, Ebu Hanife'nin sözü böyleyse, delile muhalif kalmış, herhangi bir görüşünün olduğunu bile bile, onların sözlerini esas alarak, delile aykırı fetva verenlerin durumu nedir acaba? Dikkat ediyor musunuz? İmam Ebu Hanife'nin bu sözü karşısında ne diyor Elbani Rahimahullah? İmam Ebu Hanife, İsabet etmiş sözleriyle ilgili diyor ki, nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Peki diyor Elbani Rahimahullah, İmam Ebu Hanife diyor, isabet ettiği sözlerle ilgili bunu söylüyorsa, peki diyor, delile muhalif kalmış, herhangi bir görüşünün olduğunu bile bile, yani Ortaya açıkça çıkmakta ki İmam Ebu Hanife rahimahullah bu konuda yanıldı. Herhangi bir konuda yanıldı. Peki bunu bildiği halde bile bile onun sözünü esas alarak yani İmam Ebu Hanife'yi adres göstererek delile aykırı fetva verenlerin durumu nedir acaba diye sormaktadır Nasruddin Elbani rahimahullah. Bir düşünelim, bu söz bile kör taklidi tek başına yıkmaya yeterli değil midir? Bundan dolayı bir taklitçi hoca delilini bilmeden Ebu Hanife'nin görüşüyle fetva verdiğinde durumu ne olur sizce diye sormaktadır İmam Elbani rahimahullah. Gerçekten bugün yani Taklitçilerin ekseriyetini oluşturanlar gerçekten baktığınız zaman, sorduğunuz zaman hanefilerdir. Ancak İmam Ebu Hanife'nin bu sözünden haberleri var mıdır onların? Nereden aldığımızı bilmedikçe bizim görüşümüzle amel etmek kimseye helal değildir diyor. Elbani Rahimahullah da soruyor bunu diyor ki ne? İmam Ebu Hanife diyor isabet ettiği konularda bu sözü söylüyor. Peki diyor isabet etmediği konularda onun görüşüne dayanarak delile muhalefet edenlere ne denir? Allahu Ekber gerçekten az önce örneğini verdiğimiz kendilerini nispet edenler kendilerini İsa aleyhisselama nispet ederek ona iftira edenler Musa aleyhisselama nispet ederek ona iftira edenler ve buna benzer ashabtan bazılarına kendi hallerini kendi yollarını nispet ederek iftira edenler ve kendilerini İmam Abu Hanife'ye nispet ederek yaptıkları bid'at ve hurafelerde veyahut e, itikattaki yanılgılarına bir parça da olsa var bu yanılgı bu anlamda İmam Abu Hanife'nin yanıldığını, yanıldığı apaçık ortadayken kendisini İmam Abu Hanife'ye nispet etmesine ne denir acaba? Yine İmam Abu Hanife Rahimahullah Diyor ki Delilimi bilmeyen kişinin Görüşlerimle fetva vermesi haramdır. Dikkat ediniz. İmam Abu Hanife Rahimahullah Delilimi bilmeyen Kişinin Görüşlerimle fetva vermesi Haramdır. Buyuruyor. Yani Benim Delilimi bilmeden kimse benim görüşümle e, fetva vermesin, bu ona haramdır diyor. Bir başka rivayette ise diyor ki, Çünkü biz insanız. Bugün bir söz söyler, yarın ondan vazgeçebiliriz. Devamında Başka bir rivayette gelen devamında, Arkadaşlar ben burada vakit almasın diye bunların delillerini söylemiyorum. Hangi kelimesi, hangi ifadesi nerede geçmiş Allah'a hamdolsun hepsi bizde yanımızda mevcut delillerim vardır. Ve diyor ki biz diyor insanız bugün bir söz söyler yarın ondan vazgeçebiliriz. Bugün İmam Abu Hanife'yi masum görenler acaba onun bu sözü karşısında ne diyecekler? İmam Ebu Hanife diyor ki yine ben insanım, hata edebilirim, yanılabilirim, benim delilime bakınız, hadislere bakınız. Eğer hadis ise benim görüşüm odur. Buna benzer sözleri var ve inşallah devam edeceğiz. Yine İmam Ebu Hanife diyor ki aman ey Yakup yani Ebu Yusuf talebesine diyor ki aman ey Yakup benden duyduğun her şeyi yazma. Yani benim ağzımdan her çıkanı yazma. Çünkü ben bugün bir görüş dile getirir, yarın onu terk edebilirim. Yarın bir görüş dile getirir, o bir gün ise onu terk edebilirim. Gerçekten bu örneği sık sık vermekteyim ben. İmam Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin biliyorsunuz. İmam Ebu Hanife'ye kendi öğrencilerinden İmam Muhammed ile Ebu Yusuf birçok konuda ona muhalefet etmişlerdir. Hatta Hanefi mezhebinde şöyle bir ilke vardır. İmam Muhammed ile Ebu Yusuf bir konuda birleşmişlerse, ittifak etmişlerse, O konuda onların görüşü, e, İmam Abu Hanife'nin görüşüne tercih edilir. Aslında Hanefi mezhebinin e, usulüdür bu. Bunlara Buna bir örnek verecek olursak, hani diyor ya bugün söylediğim bir sözü yarın vazgeçebilirim, benim ağzımdan her çıkanı yazma demesi. Aynı o mest olayında olduğu gibi. Biliyorsunuz, İmam Abu Hanife önce çoraba mest etmeyi Uygun bulmuyordu. Bunu kabul etmiyordu. Bunu sünnete aykırı buluyordu. Ve onun meslerle ilgili bazı kriterler getirmişti. Aynı bugün Hanefi mezhebinde bildiğiniz kriterlerdir bunlar. Şöyle olacak, kalın olacak, kendi başına durabilecek gibi şeyleri vardı. Ancak onun talebeleri kendisine delil getirdiler. Dediler ki... E Ya alstad dediler. işte dediler getirdikleri delilde mesela ashabın çoraplara meshettiğine dair veya yamalı yamalı bazı zatu rika olayında olduğu gibi ayaklarına sardıkları çaputlara meshettiklerine dair deliller getirdiler. Bunları görünce İmam Ebu Hanife bu hadisleri görünce dedi ki doğrusu dedi biz bugüne kadar bununla amel etmiyorduk. Ancak bu hadis sahihtir ömrümüzün ahir olan şu zamanında artık biz bununla amel ederiz dedi. Ve dolayısıyla İmam Abu Hanife rahimehullah ne yaptı? Önceki görüşünden vazgeçti ve onun talebeleri delil getirince hemen kendi görüşünden vazgeçti. Aynı "fe iza al-hadis fehiye mazhabi. Hadis sahih ise benim mezhebim odur." demesi gibi. Yani hemen Sahih hadise sarıldı Ve onunla amel etti Ancak gelin görün ki Bugün Kendilerine hanefi diyenler Maalesef İmam Ebu Hanife'nin Bu son haliyle Hadis karşısında kendi görüşünden Vazgeçmesinden Kendileri maalesef bununla amel etmiyorlar Ve ısrarla Yaptıkları hata ve kusurları Ebu Hanife'ye nispet ediyorlar Ve diyorlar ki bizim mezhebimizde böyledir Gerçekten Çoraplara mest etme, mest etme hususu hem İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür hem onun talebelerinin görüşüdür. E bu anlamda aynı eşarilikte eşarilerin, bugünkü günümüz eşarilerinin İmam Eşari'ye iftira etmeleri gibi bugünkü eşariler kullebiye mezhebinin mensubudurlar ve taatil ehlidirler. Yani muattıladır onlar. Allah Azza ve Celle'yi isim ve sıfatlarda Tatil inancı vardır onlarda. Yani sıfatları tatil ediyorlar. Dolayısıyla aslında İmam Eşhani'nin kendisi bu görüşlerinden tövbe etmiş ve hutbeye çıkarak demiştir ki üzerimdeki cübbeyi çıkarttığım gibi yani o birkaç gün tefekkür etti ve bu tefekkürün neticesinde görüşünü açıkladı. Dedi ki üzerimdeki cübbeyi çıkardığım gibi ben dedi önceki görüşlerimden yani küllebiye'nin görüşlerinden vazgeçtim ve ben Ahmed İbni Hanbel'in akidesi üzereyim diyerek selef akidesine dönmüştür ve bu akidesini belirttiği El-Mekaliyyutul İslamiyin ve El-İbane isminde iki tane eseri vardır. Oraya bakanlar onun akidesinin aynı selef akidesiyle örtüştüğünü görürler. Bugün fıkıhta şafii olup akidede eşari olanlar gerçekte Akide'de şafii olmadıkları gibi, akide'de şafii olmadıkları gibi, gerçek manada aslında eşari de değillerdir. Onlar küllebiye mezhebinin görüşlerini, tatil görüşüne inanmaktadırlar. Dolayısıyla bütün bunlarda aynı şekilde bu isimleri kendine kalkan edinerek e, bazı görüşlerin arkasına sığınmak manasına gelmektedir. Doğrusu İmam Ebu Hanife'nin Sünnet karşısındaki duruşu buydu. Bütün bunların üzerine İmam Elbani Rahimahullah şöyle bir açıklama yapıyor. Onun bu açıklamasına onun bir kitabı var sıfatı salatın nebi isimli yani Resulullah'ın namaz kılma şekli nebinin namaz kılma şekli aleyhissalatü vesselam. Oranın baş kısmında bu açıklamalara rastlarsınız. Ee, i̇nşallah orada diyor ki. Ebu Hanife çoğu zaman görüşlerini kıyasa dayandırıyordu. Dikkat edin. İmam Ebu Hanife ehl-i rey deniliyor onlara. ehl rey yani ne demek ehl rey? Yani e, görüş ehli. Yani daha çok kıyasla hareket ettiler. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah kendi döneminde delillere ulaşması zordu. Ve oldukça fazla sapık fırkalar, sapık görüşler vardı. Hatta bir zamanlar kendisi de kelam ilmiyle meşgul olmuştu. Daha sonra kendisi bundan tövbe etti. Ve hatta oğluna dedi ki ne? Oğlu ona sorduğu zaman ey babacığım sen dedi bu ilimle daha önce meşgul oldun. Yani e, kelamla meşgul oldun. O dedi ki evet ancak ben onda hiçbir hayır görmedim demiştir. Dolayısıyla... E, Geçen hafta da aslında bunu ifade etmiştim. Ancak doğrusu bugün İmam-ı Ebu Hanife'nin evinde sizin kütüphanenizde olduğu gibi evinde bir Sahih-i Buhari yoktu arkadaşlar. Bir Sahih-i Müslim yoktu. Bir eee bir, bir Tirmizi, bir Nesai, bir Ebu Davud ya da diğerleri yoktu. Dolayısıyla bunların olmaması, bunların olmaması İmam Ebu Hanife onların e, imkansız olmaları ve bu imkansızlıklarla onların delillere ulaşmaya çalıştıkları bir dönem vardı. İşte bu sebeple onlara ehl rey deniliyordu. Yani görüş ehli, görüş ashabı deniliyordu. Bunun da e, sebebi kendi görüşlerini kıyasa dayandırmasıydı. Ve devamla diyor ki, Elbani Rahimallah Ebu Hanife çoğu zaman görüşlerini kıyasa dayandırıyordu. Sonra daha güçlü bir kıyası görünce veya o konu hakkında kendisine bir hadis ulaşınca hadisi esas alıyor ve önceki görüşünü terk ediyordu. Dikkat ediyor musunuz? Ne yaparmış Ebu Hanife? Daha sağlam bir kıyas gördüğünde önceki kıyasını terk edip o kıyasa başvuruyordu. Veyahut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 ve bu hadislere ulaşmış olsaydı kesinlikle hadisleri esas alır, hadise ters kıyasları terk eder, hadisle amel ederdi. Yani her insaf sahibi, her insaf sahibi şunu kabul etmelidir ki İmam Abu Hanife eğer sonradan yapıldığı gibi şer'i deliller tedvin edildiği bir dönemde yaşasaydı O, hafız hafızlarının e, hadis hafızlarının yetiştiği bir döneme den gelmiş olsaydı veyahut hadis hizmetçilerinin at koşturduğu döneme den gelseydi ve bu hadisler kendisine ulaşmış olsaydı elbette ki onlara ehlur rey ismi verilmezdi. Yani görüşleriyle amel etmeyi terk eder, kıyasla, iştihatla amel etmeyi terk eder. Ne yapardı? O da mutlaka Hadisleri asas alır ve kendi kıyaslarından vazgeçerdi. Çünkü kendisi bizzat yaşayarak bunu göstermiştir. Hadise ulaştığı zaman hemen kendi kıyas ve görüşlerinden, iştihatlarından vazgeçmiştir. Bu takdirde diğer mezheplerde olduğu gibi onun da mezhebinde kıyas az olurdu.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 Yani birisi derse ki niçin onun mezhebinde bu kadar muhalefet var, niçin bu kadar hadislerle çelişki var, niçin oldukça iştihat yapılmış, niçin onun mezhebi ehl-ül rey deniliyor diyene bizim vereceğimiz cevap işte budur. Diğer müştehit alimlerin dönemlerinde hadis hafızları çeşitli şehir ve bölgelere yaptıkları yolculuklar sonunda hadisleri toplama işini bitirmişler. Ve onları ilmi bir disiplin altında bir araya getirmişlerdir. Böylece toplanan hadisler sorunların da, sorunların da çözümünü getirmişti. Kıyasın sayısının onun mezhebinde çok, diğer müştehitlerin mezhebinde az olmasının nedeni budur. Dikkat ediniz, kıyas... Onun mezhebinde çok, iştihat onun mezhebinde çok olmasının sebebi delillerin kendisinden uzak olmasıdır. Eğer Ebu Hanife'nin bazı sahih hadislere muhalif fetva vermesinin ardındaki özrü bu olunca, dikkat ediniz, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife, Sahih hadislere muhalif fetva vermesinin ardındaki özrü bu olunca kaldı ki bu kesinlikle geçerli bir özürdür. Çünkü Allah kesinlikle hiç kimseyi gücünün üstündeki bir şeyle sorumlu tutmaz. Bazı cahillerin yaptığı gibi bu konuda onu eleştirip kötülemek doğru olmaz. Yani hiç kimse çıkıp da İmam Ebu Hanife'yi, kötüleyemez. Hiç kimse çıkıp da İmam Ebu Hanife'yi efendim zemme demez. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife kendi imkanları ölçüsünde iştihad etmişti. Şimdi kardeşler size soralım. Şimdi size soralım. İnşallah katkı verin. Yani cevap vermeye çalışın. Şu manada ee Kur'an ve sünnetin olduğu yerde, yani bir konuyla ilgili nas varsa, iştihada müracaat edilir mi? Yani iştihat yapar mısınız? Yapmayız. Yani bunu alacağımız cevap budur. Kaide budur çünkü. İştihat yapılmaz. Kur'an ve sünnetten nas varsa. Peki, İmam Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin, Kur'an ve sünnetin varlığına rağmen, nas olduğu halde ictihada başvuracak bir alim midir? Gerçekten onun sözünden de anlaşılıyor ki öyle bir alim değildir çünkü o Kur'an ve sünnete muhalefet etmez. Çünkü o bizzat hayatında göstermiştir ki kendisine delil ulaştığında, nas ulaştığında kendi görüşlerini hemen vazgeçiyordu, o delile yapışıyordu. Peki ben size soruyorum Bir konuyla karşılaştınız ve o konunun fıkhına ihtiyacınız var. O an o konuyla ilgili fıkhı bilmek durumundasınız. Eğer elinizde nas yoksa ne yapacaksınız? İştihat edeceksiniz veya bilinen bir iştihada sarılacaksınız. Aynı şu örnekte olduğu gibi. Mesela ashabtan ashabtan bazıları yani ashabtan bir hatta e, bir bir e, zannedersem bir seriyeydi. Bir seriye bir yolculuğa çıktılar. Yani Allah Resulü sallallahu ve sellemin olmadığı bir zaman e, bir yolculuğa çıktılar ve bir yerde konakladılar Müslümanların ordusu. Gece üzerlerine çöktü. Gece olunca o vardıkları yere gece vardılar. Ve bir dağda konakladılar, namaza duracakları vakit kıble konusunda ihtilaf ettiler. Gökyüzüne baktılar, bir yıldız yok yollarını bulabilecek. Gökyüzüne baktılar, bir yıldız yok kıbleyi kendilerine gösterecek. Efendime söyleyeyim, doğu batı bunu tespit edemediler. Ortada bir mezarlık yok ki mezarlığa göre en azından kıble tayini yapılır. Çünkü bugün de biliyorsunuz e, en azından e, mezarlar biliyorsunuz e, doğu ve batıya bakar işte kıbleye yönlendirilir gibi. Velhasıl kıblenin neresi olduğu konusunda ihtilaf ettiler. Ellerinde bir naz da yok. Ne yaptılar? İçtihad ettiler. Dediler ki Birisi dedi ki kıble şu tarafta birisi dedi ki bu tarafta dediler ki o zaman herkes namazını kalben kıblenin hangi yolda olduğuna kanaat ediyorsa yani hangi yönde olduğuna kanaat ediyorsa o yöne namazını kılsın dediler. Ancak kıldığı yöne önüne bir çizgi çeksin bir işaret koysun. güneş doğduğunda sabahleyin bakalım hangimiz isabet etmiş dediler. Ve gerçekten herkes kanaat ettiği yönde, yöne yöneldi ve kıble kabul etti ve namazını kıldı. Ancak önlerine çizgi çektiler. Gün doğduğunda da baktılar ki, gün doğduğunda baktılar ki herkes bir, yer, bir yöne çizgi çizmiş. Yani herkes namazı bir istikamete kılmış. Dolayısıyla böylelikle Gündüz olduğunda da sordular ve bir şekilde kıblenin ne olduğunu, hangisi olduğunu öğrendiler. Ve böylelikle de hiçbirisi namazlarını iade etmedi. Niçin? Çünkü nas yok ortada. Nas yok. Ne yapacaktı bunlar? İçtihat edeceklerdi. Dolayısıyla nas olmadığı yerde, Kur'an ve sünnetten delil olmadığı yerde bunlar içtihat etmek zorundadır. Ancak diyelim ki o han kıblenin nerede olduğu bilindiği halde bir başka yere dönselerdi olur muydu? Ya da o beldenin sakinlerinden birisi gelip de ey Müslümanlar kıble şu taraftadır. Ya da bugün bizim önümüzde mescidin yönü belli iken bizim başka bir yöne dönmemiz caiz olur mu? Elbette ki Nass'ın varlığında iştihattan bahsedilemez. İşte bu sebeple İmam Ebu Hanife de aynen bu şekilde kendisine naslar ulaştığı ölçüde iştihatlarından vazgeçiyordu. Ve nasların olmadığı, özellikle karışık, özellikle felsefenin çokça yanıldığı veya felsefi ekollerin çokça yayıldığı ve sapık fırkaların çokça olduğu bir dönemde İmam Ebu Hanife gerçekten o dönem için, İmam-ı Azam deniliyordu kendisine. Kendi dönemi için gerçekten isabet etmiş ve hakka hakka ulaşma konusunda oldukça gayretli e, olmuştu. Kaldı ki İmam Ebu Hanife'nin sahih hadislere muhalif fetva vermesinin ardındaki özrü bu olunca ki kesinlikle bu geçerli bir özürdür. Çünkü Allah subhanehu ve Teala kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bazı cahillerin yaptığı gibi bu konuda onu eleştirip kötülemek doğru olmaz. Aksine ona karşı daha terbiyeli olmak gerekir. Çünkü o, budi, o bu dinin korunmasına ve bize kadar ulaşmasına sebep olan büyük alimlerden birisidir. Ayrıca hata da etmiş doğruya da ulaşmış olsa her halükarda sevap kazanmıştır. Ona saygı duyanların onun sahih hadislere ters olan görüşlerine bağlı kalmaya devam etmeleri de doğru değildir. Dikkat ediniz, ona saygı duymak gerekir. Ancak bu saygıdan kastımız, sahih hadislere ters olan görüşlerine bağlı kalmak anlamına da gelmemektedir. Yani bu demek değildir ki, İmam-ı Ebu Hanife'ye saygı duyalım ney, onu kutsayalım. Ney, onu işte masum görelim. İmam Ebu Hanife'yi efendim o gerçekten Rabbani bir alimdi ne derse dersin kabul edelim. Hayır. Biz onu zemmedene haddini bil Ancak İmam Ebu Hanife'ye saygılı olmak sahih hadislerle çelişen veya sahih hadislere ters düşen görüşlerini bırakmaktır. Niçin? Bu Hanifi olmanın, Hanefi mezhebine mensup olmanın bir kuralıdır. Hangisi? Hanefi mezhebine bağlı olmanın kurali. sah al hadith fe hiye mezhebi. Imam abu Hanife diyor ki hadith sah sahihse benim mezhebim odur. Hadith sahihse benim mezhebim odur. O halde Imam abu Hanife'nin mezhebine uymak demek hadise uymak demektir. Dolayısıyla geçen derste örneğini verdim. İmama diyorum ya niçin amin demiyorsun? Vela zalin diyorsun. Niçin amin demiyorsun? Hem kendini hem bizi bundan mahrum ediyorsun. Diyor ki ne bizim mezhebimizde bu yok. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah iftira edenlerden korusun. Allahu Ekber. Sen hemen de kendine İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife Resulullah'a muhalefet etmek için mi gönderildi? Ey seyat ve selam. İmam Ebu Hanife... Rasul A.S. sanki Imam Ebu Hanife Rasulullah A.S.'in alternatifi gibi konuşuyorlar. Gerçekten bu Imam Ebu Hanife'i anlamamaktır. Bu Kur'an ve sünneti anlamamaktır. Çünkü belirlediği genel prensibe göre sünnete ters düşen bir görüş Imam Ebu Hanife'nin mezhebi değildir. Onlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Hak ise onlarla bunların arasındadır. Aynı aynı İmam'a e, e, inanan, aynı Ali radıyallahu anh de bu durumdadır. Hani onun bu son sözü üzerine diyor ya, hak diyor. Hak. Onlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Hak ise onlarla bunların arasındadır. Yani körük örüne bağlananlar İmam-ı Hanifeye bir de Böyle zemmedip yüz çevirenler. ikisi de yanlıştır. Onlar bir tarafta bunlar bir tarafta. Hak ise o, bu ikisinin arasındadır. İşte aynı Ali radiyallahu anh da bu, bir, aynı böyledir. Onu aşırı tazim edenler oldu kendi döneminde. Aşırı tazim edenler. Bir de ona aşırı zemmedenler. İkisi de batılın ta kendisiydi. İşte bizler İmam Ebu Hanife ve benzerleri gibi ancak şunu söyleriz. Haşr suresi 10. ayette Rabbimizin emrettiği gibi. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Yine devamla İmam Hanife bir sözünde diyor ki Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ters bir görüş bildirirsem o görüşümü almayın. Dikkat ediniz Allah'ın kitabına Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ters bir görüş beyan edersem o görüşümü almayın. Ben inşallah öneminden ötürü öneminden ötürü İmam Ebu Hanife'nin bu sözünü İmam Ebu Hanife'nin bu sözünü odaya da yazmayı uygun gördüm. Oraya böyle bir kolaylığım var şu an. Alıp ekliyorum. Dolayısıyla İmam Abu Hanife gerçekten sünnete davet eden, hakka davet eden, Allah Resulü'ne salat ve selam e çağıran nereden aldığı bilinmedikçe onun görüşlerine uyulmasını helal görmeyen ve dolayısıyla Kur'an ve sünnete çağıran rabbani alimlerimizin en önde gelenlerinden birisidir. Allah ona rahmet etsin. Yine, özür dilerim. Evet. Bu imamlardan, bu müştehit imamlarımızdan bir diğeri de İmam Malik'tir. Allah ona rahmet etsin. Yani Malik bin Enes. Malik bin Enes biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin de imamıydı aynı zamanda kendisi. İmam Malik rahimahullah diyor ki ben bir insanım ben bir insanım doğruya ulaştığım da olur yanıldığım da olur. Benim görüşlerime bakın onlardan kitap ve sünnete uyanları alın uymayanları bırakın. Diyor ki İmam Malik Rahimeullah, ben bir insanım, doğruya ulaştığımda olur, yanıldığımda olur. Benim görüşlerime bakın, onlardan kitap ve sünnete uyanları alın, uymayanları bırakın. Bir diğer görüşü, bir diğer sözü, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka herkesin sözü alınır da terk edilir de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka herkesin sözü alınır da terk edilir de. Hatta bir defasında diyor ki İmam Melik Rahim Allah, şu kabirdeki müstesna yani bu söz yine şu kabirdeki müstesna deyip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini gösteriyor ve diyor ki onun dışında herkesin sözü alınır da terk edilir de. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin e, sünnete düşkünlüğünü gösteren veya kendisine çağırmadığını gösteren delillerden birisidir. İbni Vehb şöyle diyor, bir başka sözü olacak bu. İbni Vehb onun talebelerinden birisidir. Diyor ki İmam Malik'e abdest alırken Ayak parmaklarının arasını yıkama meselesi sorulduğunda şu cevabı verdiğini duydum. Bu insanların yapmak zorunda olduğu bir şey değildir. Yani birileri geldi İmam Malik'e sordular. Dediler ki abdest alırken ayak parmaklarımızı hilalleyelim mi? İmam Malik rahimahullah dedi ki bunu dedi yapmak zorunda değilsiniz. Dedi. Yani bir kişi bunu yapmakta serbesttir dedi. İbni Vehb diyor ki, ben insanların onun çevresinden dağılmasını bekledim. Onlar gittikten sonra ona gidip dedim ki, ey imam, bu konuyla ilgili bizde bir sünnet var. Nedir o dedi? Dedim ki, Leys bin Sa'd İbni Lehye ve Amr bin Haris'in bize haber verdiğine göre, Yezid, Yezid bin Amr el Ma'arifi Ebu Abdurrahman el-Huburi'den, el müstevrid bin şeddadın şu sözünün nakletmiştir. Diyerek hadisi naklediyor. Yani e, İbn Vehb hocasına diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovalarken gördüm. Bunun üzerine ben diyor ona bunu söyleyince i̇mam Malik şöyle dedi. Bu hasen bir hadistir. İlk defa şimdi duyuyorum. Ve bundan sonra Kim kendisine bu meseleyle ilgili soru sorarsa onlara ayak parmaklarının arasını serçe parmak ile ovalamayı yani hilallemeyi emrederdi. Dolayısıyla geçen de derste bu konuşuldu Ebu Musab'ın fıkıh dersinde dikkat ederseniz ayak parmaklarını hilallemek Meliki mezhebine göre Nasuddin Elbani de bu görüştedir, vaciptir diyorlar. Yani ayak parmaklarını hilallemek, ayakları yıkarken ayak parmaklarının arasını serçe parmakla hilallemek, serçe parmakla sünnettir. Dolayısıyla onların arasını yıkamayı vacip olarak, halbuki bundan önce ne diyordu İmam Melik? Hatırlayalım. Kişi bunu yapmakta serbesttir diyordu. Ancak kendisine bu hadis nakledilince bunu Vacip gördü ve insanları da buna çağırdı. Dolayısıyla aynı İmam Ebu Hanife'nin e, mesler konusundaki görüşü gibi. Nasıl hemen hadis karşısında kendi görüşünden vazgeçtiyse aynı şekilde aynı şekilde e, Efendime söyleyeyim İmam Melik'in de bunu yaptığını görmekteyiz. Evet. <gülüyor> Evet e, biz biz nasıl desek aslında isterseniz iki imamın görüşünü ben naklettim. Tedris yedi kardeş çıkabilirsin Allah'a emanet ol. E, i̇ki imamın bu konuyla ilgili görüşlerini ben e, naklettim. Konuyla ilgili iki imamımızın daha görüşü var. İki imamımızın daha görüşü var. Kim? İmam Şafii? Gerçekten bu konuda ondan oldukça fazla nakil vardır. Oldukça fazla nakil vardır. İmam Şafii ve Ahmet İbni Hanbel'in görüşlerini ben inşallah bununla ilgili neler söylediklerini inşallah devam etmem gerekiyor. Gerçi ben Musa abi sana iki dakika mikrofon vereceğim. Hem sorumuza cevap vermiş olursun. Konuyu bitir dediniz ancak bana göre bu konu bitecek bir konu değil. Çünkü Daha örneklerimiz var yani onların sözlerini naklettikten sonra kendi hayatlarında görüşlerinden nasıl vazgeçtikleriyle ilgili deliller de var. Ve bu konunun Allah alemi iki konu daha alacaktır. Ancak ben yine de konuyu burada tamamlayacağım. Ee, burada tamamlayacağım. Soru varsa soru alırız. Yoksa Allah razı olsun saat geç olduğu için de uzatmak istemiyorum. He, <gülüyor> yeterli inşallah. E, yeterli bugün. Mazur görün beni. E, ama soru varsa biz soruya cevap veririz. Onun dışında aslında mezhep imamlarından öğreneceğimiz çok şey var bizim. Yani bu bu bu tutumları bir Müslümanın da ortaya koyması gereken bir tutumdur diyorum. İnşallah ben e, mikrofonu size devredeyim. Sor, soru var mıydı? Ondan sonra mı bakalım? Evet. Waakhiri da'waana inil hamdu lillahi rabbil alemin. Wa ala nabina muhammadin wa ala alihi muhammad. Subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.